Allah hamdets, ondan yardım ve maftur ederiz. Mevkirimizin şehrinde anlaşırız. Allah kime hidayet ederse onu sattıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet vericiyor. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateş kısır. Allah hepimize hayır ihsan etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim, beş haftadır e, iman ve amel yönünde Müminlerin özellikleri konusuna devam ediyoruz. Bu hafta aldığımız yerden e, inşallah yine devam edeceğiz. Bugünkü konumuz müminlerin merhametlerini yansıtan ahlaki özellikleri üzerindeyiz inşallah. Buraya kadar işlemiş olduğumuz konuya baktığımızda Kur'an ve sünnette müminlerin merhametlerinin nasıl olması gerektiğini detayları üzerinde durarak anlatmaya çalıştık. Neydi? Bir yetime bir müminin davranması gereken davranmadığında Allah Azze ve Celle'nin onu ne yapması? Sınaması. Vay ona namazlarla haline. Ve Harz-ı Hasen dediğimiz neydi? Boşlu olan bir insana merhametli davranma. Ona kolaylık gösterme. Zamanında ödemiyorsa ona ne yapma? Müllet verme veyahut ücreti Allah'tan isteyip onu e, hediye etme. Veyahut küçüklere karşı merhametli olma. Kölelere karşı merhametli olma. Yani Müslümanın merhametli olmadaki özelliklerini görmeye çalıştı veya kadınlara karşı merhametli olma. Veyahut e, mazluma karşı merhametli olma. Tabiatına merhametli olma. Ve kendi nefsine din kardeşini tercih etme gibi onların üzerinde durmaya çalıştı Ve müminlerin merhameti Allah korkularının ve kendi güzel ahlaklarının bir gereği olarak Yaşadıkları ve bu nedenle bu konudan hiçbir şekilde taviz vermediklerini ne yaptık anlatmaya çalıştık. Bu noktadan sonra ise müminlerin merhamet anlayışının hayatlarının her aşamasına nasıl yayıldığını, beraberinde hangi güzel ahlak özelliğini getirdiğini ve müminlerin bu ahlakı nasıl yaşadıklarını anlatmaya çalışacağız. Kuşkusuz müminlerin merhametlerini yansıtan özellikleri oldukça fazladır. Ancak biz burada hepsini değil de birkaç tane önemli başlıklarını ele alarak hatırlatmaya çalışacağız. Burada hatırlanması gereken önemli bir nokta kardeşlerim, müminlerin Kur'an'da detaylı olarak tarif edilen tüm güzel ahlak özelliklerini Allah'ın emri olduğu ve Allah'tan çok korktukları için en fazlasıyla üzerlerinde taşımaya çalışmalarıdır. Sohbetin ilk dersini hatırlayacak olursanız, tamamen nelerle başladık? Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin müminleri anlatan özellikleriyle başladık. Ve hangi surede, hangi ayetler geçiyorsa bunların üzerinde durduk. Ve ayette geçen cümlelerin altını hep ne yaptık? Çizdik. Onlar ne yapar? Allah'ın verdiği hem yer hem de infak eder. Allah'tan ne yapar? Hakkıyla korkar. Namazı dost doğru kılar. İyiliği emreder. Kötülükten ne yapar? Sakındırır. Hep bunların üzerinde ayetlerin dura dura buraya kadar ne yaptık? Geldik. Ve ondan sonra en önemli özelliklerden birisi Müslümanın merhametli olmasıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin diyor boynundan İslam bağı çıktı mı huy olarak ilk çıkarılacak da merhamettir diyor. Ondan merhamet çıktı mı artık İslam'ın mesamesini onda ne yapamazsın? Öremezsin diyor. Yani kalmasın. izi kalmaz diyor. Evet. Demek ki merhametse müminlerin Kur'an ahlakını hakkıyla samimi olarak ve tüm incelikleriyle yaşayabilmedikleri bu ahlaktan taviz vermemeleri, nefislerine pay çıkarmamaları ve her kosulda ayakta tutmalarını sağlayan son derece önemli, temel bir karakter özelliğidir. Allah bizi merhametli insanlardan eylesin kardeşlerim. Mesela mümin, Allah'ın kesin bir emri olduğu ve Allah'ın azabından çok korktuğu için ölçüde ve tartıda hileyi ne yapmaz? Yapmaz. Ama bu bunun yanında yapmışsa mesela bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de buğday pazarını geziyor. Buğdaylara bakıyor çok hoşuna gidiyor. Eliyle almaya çalıştığında şöyle bir atıyor altından yaş buğdaylar eline gelince bu nedir? Kemküm etmeye başlıyor Türkçer. Bizi aldatan bizden deyip istiyor. yani Güzelliğin yanında çirkinlikte ne yapılıyor? Güzellik övülürken çirkinlikte ediliyor Demek ki Müslüman o kadar merhametli, ahlaklı olacak ki bu merhameti bir şeyler kazanırken başka birine zarar ne yapmayacak? Yaptırmayacak. Yani kendi nefsine layık görmediğini başkasına ne yapmayacak? Görmeyecek. Çünkü Kur'an'da Ölçü ve tartıda hile yapan bir kavmin helak olduğunu ne yapıyor? Mümin okuyor. Bu şekilde müminleri sıkıntıya ve zor duruma sokmaya aklından bile ne yapmayacak? Geçilmeyecek. Ben dişin birini yediğim bir şeyde çıkan koca bir taştan kırdım biliyor musunuz? Yani düşünün, bir nohutu düşünün, bir fasulyeyi düşünün veya bir bulguru, bir mısırı içine bir kilo taş koysan ne olur? koymasan ne olur? Yani o kadar şeyin içine toplasan koskoca kosko, çuvala bir kilodan fazla ne yapamazsın? Koyamazsın. Yani o bir kilo sana ne kazandıracak? Maalesef buna kadar gözünü diken nedir? İnsanlar var. Ama verdikleri zararı ne yapamayanlar? Hesaplayamıyorlar. Evet. Allah bizleri hayırda kılsın. İnsanları ve kendini zora sokanlardan eylemesin. Ancak kardeşlerim merhamet deyince de merhamet duygusunu da güzel anlamak gerekir. Merhamet duygusu da onun Allah'ın bu hükmünü, hikmetlerini ve inceliklerini kavrayarak, hissederek ve bundan büyük bir haz duyarak yerine getirmesini sağlar ve nefsini bu şekilde şeytanın çeşitli hışkıtmalarına tamamen ne yapar? Kapabilir. Yani, merhamette de aşırı doza ne yapmaz? Girmez. E, bunu da diğer derslerden hatırlayacak olursanız, düşünün sabah namazına bir kadın çocuğunu çağırmaya ne yapar? Kıyamaz. Ama bir baba, hadi oğlum kalk, neticede sertleşerek yine ne yapar? Çocuğunu kaldırır. Ama anneyi gönderin, ne yaparsa yapsın, çocuk kalkmaz ve çocuğu da o anne kaldıramaz. Çünkü kalk derken bile sesindeki merhameti çocuk ne yapar? Bilir. Ama baba kalk dediğinde çocuk onun ne manaya geldiğini bilir. Ne yaparsa yapsın o babanın başından gitmeyeceğini anlar. Şimdi kadının buradaki merhameti merhamet değil kardeşler. Oradaki göstermiş olduğu çocuğuna merhamet aslında çocuğunun katili durumundadır. Namazdan soğutmadır. Düşünün Sabah namazı gitmişse, şeytan öğleye gelir. sabah kılmadın ki öğleye kılarsın. Milletin içinde kılar. Kendisi yalnız kaldığında kılmaz. Ya sen münafığın birisin. Milletin içinde kılıyor. Kendi baş başa kaldığını kılmıyor. Bunlar hep şeytanın yaklaştığı veşleselerdir. Ve neticede ne yapar? Seni namazda soğutabilir. Bu senin ta annen sana gösterdi merhametten. Yani gereksiz merhametten kaynaklanan şeylerdir. Merhamet, hiçleri yeterince gelişmemiş bir insanın gerektiği gibi adaletli, fedakar ve dürüst olmasını da e, göstermesi de mümkün değildir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, köyde yaşayan diyor, kaba saba olur diyor. Şimdi öyle bedevi insanlar vardır ki e, bu insanlardan merhamet beklemek de bir yerde nedir? Mümkün değil. Namaz da tutsa, oruç da tutsa, hacca da gitse, öyle insanları görürsünüz ki yani merhametin şeyini göremezsiniz. E, bunların insanlıktan nasibi yoksa demek ki sıkri meselelerden de nasibi nedir? Yok. Mesela e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aleyküm Selamlarım birini bir yere vali olarak tayin ediyor. Hepimizin bildiği meşhur bir kısa. Bu arada son konuşmaları yaparken torunları çıkıp geliyor. Torunları geldiğinde Allah Resulü'nün İslami Resulü'nün omuzuna çıkıyorlar. Onları öpüp okusayınca o emirliği alan vali olarak gitmek üzere olan adam diyor benim dokuz tane çocuğum var ben hiçbirini daha öpüp okşamış, böyle omuzumu almış değilim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adama dönüyor. Allah diyor senin kalbinde merhameti sıkıp kaldıysa diyor ben ne yapayım diyor. Ve hemen onu ne yapıyor? Azlediyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Merhametsiz olan bir insan da tabiatına ne yapamaz? Merhamet edemezdir. Demek ki İnsanlık, fıtri hasletleri gelişmemiş insanlardan da merhamet beklemek nedir? Abesten iştihardır. Bunu yaşamış olduğumuz hayatta ne yaparsınız? Borca görürsünüz. Fıtri hasletleri bozulmuş bir insana bazı hasletleri yaşatmanız, anlatmanız da mümkün değildir. Bu ancak demek ki müminlerin alametlerinden bir tanesi. Allah'ın merhametine ihtiyacı olduğunu bu insanlar aklına bile getirmez. Dolayısıyla Allah'tan da gereği gibi bu tip insanlar korkmazlar. Allah'tan gereği gibi korkmadığı için de Kur'an'da bildirilen bu üstün ahlakı da ne yapamaz? Tadamaz ve yaşayamazlar. Evet. Demek ki Kur'an'da bildirilen tüm ahlak özellikleri birbirini bütünleyen, destekleyen, ayakta tutan ve mükemmelleştiren bir özelliktir. Birinin eksikliği diğerinin de gereği gibi yaşanmasını ne yapar? Engeller. Mesela aynen imanı tarif ederken biz ne dedik? Bunlar birbirinin varlığıyla gündemde olan unsurlar. Yani kalp tasdik edecek bu biri ikrarı zorlayacak. Bir ikrar etti mi ameli, azaları da ne yapacak? Amele zorlayacak. Bunlar birbirinin varlığıyla gündemde. Biri yoksa, biri de nedir? Yok. Yani bu olmamışsa, öbürünün olmaz hiçbir şey ifade ne yapmıyor, etmiyor dedik. Neden? Çünkü hadis şeriflere baktığımızda, Kur'an ve sünnetten gelen naslara baktığımızda, birine mümin demede, münafık demede, müşrik demede, hep bunları anlamadan geçiyor. Yani. Ee, Birisi eğer kalbi tasdik ediyorsa diliyle ne yapacak? İkrar edecek. da ne yapacak? Gösterecek ki bu iman eyle diyelim. Kalbinin tasdik etmediğini diliyle ikrar ediyor. Azasıyla da gösteriyorsa buna ne diyoruz? Münafık diyoruz. Çünkü yapılan ameller, sözler, işler insanın kimliğini ne yapıyor? Ele veriyor. İşte aynı bu meselede birbirini tetikleyen. Merhamet yoksa daha büyüğü de onda nedir? Yani bazı huylar nedir? Temel esaslardır. Şimdi gelelim e, bununla alakalı merhametteki hükümlere. Merhameti ayakta tutan en önemli meselelerden bir tanesi adaletten hükmetmektir. Adaleti ayakta tutan ve adaletten sapmayı engelleyen en önemli bir ahlak özelliğidir. Mümin bir insana düşmanı da olsa zalimce ve merhametsizce bir tavır gösteremez her durumda ve her kusurda sahip olduğu merhamet işi onu adaletten taviz vermemesi inşallah. Ve iman eden bir insanın Allah'ın her an yaptığını, konuştuğunu ve hatta düşündüğü her şeye şahit olduğunu bildiği için adaletsiz bir tavra girmesi mümkün değil. Çünkü Kur'an'da müminlere adaletli olmaları emredilmiş ve mümin Allah'ın dünyada yapılan Kur'an dışı tavırlara karşı cehennemde azaplan karşılık bulacağını ne yapmış bildirilmiştir. Ve ayeti kerimede Allah Azze ve Celle şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi insanlar arasında adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah iştendir görendir diyor. Yine andolsun biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve mizanı yani bir de ölçüyü indirdik diyor. Şimdi burada yakalanması gereken bir noktada müminlerin adalet anlayışındaki farklılıklarıdır. Yani diğer dersleri hatırlayacak olursanız Kur'an'ı kendi başına yorumlama anladığı gibi anla, yani indiğini meale kafasına göre yorum verme isabetli bile olsa hatanın ilk basamağıdır demiştik. Hatırlıyor musunuz? Çünkü Kur'an'ı sünnete arz etmeden anlamaya çalışma birçok farklılığı gündeme ne yapıyor? Getiriyor. Bugün Akide'de ayrıldığımız ben de Müslümanım diyen insanlara baktığımızda tamamen bu noktadadır. Mesela hariciler Maide 44'ü ellerini almışlar. Yusuf 40. ayeti ele almışlar. Sakız gibi çiğnerler. O ayet senin anladığın gibi miymiş? Sadece içinden bir cümleyi alıp, Allah'ın indirdiğine hükmetmeyen kafirlerin ta kendisi de bitmiş. Bundan yatar. Bundan kalkar. Allah'ın indirdiğinden hükmet. Veyahut hüküm Allah'ındır gibi ayetleri ne yapmışlar? Almışlar, tutakmışlar. Halbuki o konuda Resul ne diyor, Bu ayet neden inmiş? Buna ne yapma? Bakmak gerekir. İşte cahiliye toplumlarında da adalet denildiği zaman her insandan ayrı bir fikir duyma ve ayrı uygulamalara şahit olmak mümkündür. Çünkü her insan kendine harç bir adalet anlayışı geliştirmiş ve bunda kendini yetkili görmüş ve ona göre de ne yapmış? Uygulama gündeme getirmiş. Aynen yaşadığımız toplumdaki adalet anlayışına bakın. Var mı? Ne anlamışlarsa adalet olarak onu gündeme getiriyorlar. Bir bakıyorsun, bugün bunlar güçlü, bunların adalet anlayışı gündemde. Bir bakıyorsun, ertesi günü o güçlü, bu sefer bugün adaletli dediğimiz o insanlara baktığımızda bugün yargılanan suçlu vaziyetinde. Bu sefer öbürü geliyor, bunların ikisini suçlu olarak gündeme getiriyor. Yani güç kimdeyse, kalabalık kimse, onların adalet anlayışı ne yapıyor? Gündeme geliyor. Halbuki Kur'an'da Allah Azze ve Celle bizlere adaleti ne şekilde öğretmişse, adalet nedir? Onun öğrettiği şekildedir. Yoksa bunun dışında insanların nefsine bırakılan adalet, adalet değildir. Babanız konusunda dahi sizi şahitliğe davet edilse ne yapın? Adalette müddet. Yani yalan ne yapmayın? Söylemeyin. Babanız dahi olsa. Evet, demek ki müminin adalet anlayışının temeli Kur'an'a ve sünnete gitmeli ve ona dayanmalıdır. Çünkü Allah sonsuz adalet sahibidir. Boynuzsuz koçtan boynuzlu koçun hakkını ne yapacak? Alacak. Evet, boynuzlu koçtan boynuzlu koçun hakkını alacak. Onun için adalet dediğimizde müminlerin ancak Kur'an ve sünnetin getirdiği adaleti e, alması gerekir. Yine şartlardan birisi de zulme rıza göstermemek müminler şahit oldukları, duydukları, hatta dolaylı yoldan haberdar oldukları zulme yönelik hiçbir harekete karşı duyarsız kalamazlar. Yani dünyanın neresinde bir zulüm varsa, o zulme karşı gerek maddi, gerek manevi muhakkak desteğini ne yapacak? Verecek ve bundan rahatsızlık duyacak. Bana ne? Ateş ileride yanıyor. Bana dokunmuyor. Ben bunu hissetmiyorum bile. Ne yapmayacak? Demeyecek. Çünkü zulme karşı dur deme, mazlumun hakkını arama Müslüman üzerine nedir? Farz olan şeylerdir. Yine karşılaştıklarında en yakın dostları dolsa, hiç tanımadıkları ve hiç menfaatlerinin olmadığı yabancı biri bile olsa yapılan zulmü engelleme konusunda kararlı olmak. Zorunda. Bu durumun Allah'ın hoşnutluğunu kazanma ve Kur'an ahlakını uygulamak için değerli bir fırsat olduğunu mümin her fırsatta ne yapar? Düşünür. Cahiliye insanları ise özellikle de tanımadıkları biri için böyle bir çaba içerisine kendilerini ne yapmasız bir zaman sokmazlar. Hatta enayiye bak ya yani hiç tanımadığı adam hakkında kendini ne yapıyor? Zora sokuyor gibi ifadelerde bulunurlar. Bugün de bunu diyen var mı? Ama bunu bir Müslüman ne yapamaz? Diyemez. Ve yine bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın gibi yaygın bir atasözüyle de bu fikirlerini açıkça ne yapar bu cahiliye toplumu? Beyan ederler. Ama biz bunu ne yapamayız? Diyemeyiz. Bu onların sözleri. Yani Müslüman olmayanların sözleri Müslümanların sözleri nedir? Değildir. Çünkü müminler öyle bir şeyin bilincindedir ki bir yerde bir münker varsa ona nasıl müdahale ediyorsa onun imanının göstergesidir. Mümin bunun nedir? Bilincinde olandır. Kimse sahip çıkmasa ve destek olmasa bile onlar tek başına bütün imkanlarını seferber ederek kötülüğü engellemeye çalışırlar. Aksi şekilde davranan insanlar da çoğunlukta olsalar bile onları bir gevşekliğe hiçbir zaman ne yapmaz? Çırıklamaz. E, cahiliye toplumuna baktığımızda ise günlük hayatta her zaman onların e, bir cahilliğini yakalamamız mümkün. Bir problem görseler, bir haksızlık görseler, bir e, insanlığa karşı yapılan bir yanlış muamele görseler bunu her zaman ne yaparlar? Görmezlikten gelirler. İşte bakın yakın coğrafyaya bakın yaşamış olduğumuz kara parçalarının yakındaki olan olaylara bakın ee, herhangi bir sebepten dolayı girerek aynı sanki bir davar sürüsünün içine af ah buyurun girip de ya şuradaki koyunlar benim şuradaki mallar benim neden olurdu? olmuştuk değil, değil, mi? Bu müslüman değil mi? Ne yaparlar onlarda vicdanı duymanız rahatsızlığı duymanız mümkün değil Çünkü onların takpleri tamamen hasret bağlamıştır ama Müslümanlar devamlı duyarlı Öncelikle kendi nefsine layık görmediğini başka bir müslümana da layık ne yapmaz? görmez. Kendisi nasıl rahatsız oluyorsa kardeşinin içinde ne yapar? Rahatsızlık duyar. Evet. Demek ki merhametli olma, zulmü görmemelikten gelmeme bunların nedir? İçinde olan meseleler dermiş. Aldırış etmeme, kafil olma, müminin alametlerinden değil. Yine Yapılan hatalara karşı affedici ve bağışlayıcı olmak bu da müminin alametlerindendir. Merhametin de en önemli göstergelerinden biridir kişinin affedici ve bağışlayıcı olabilmesi. Allah Kur'an'da iman eden kullarını affedici ve bağışlayıcı olmaya davet ediyor ve diyor ki: "Sen cahillerden yüz çevir, affey onları." Ve onlara iyiliği emret diyor. Sen affet, af yolunu tut ve cahillerden ne yap? Yüz çevir. Cahile uydunlu senede ne yapar? Aynı noktaya getirir bırakır. Bir adam tutuyor bir adama sataşıyor şimdi. Veya bir et Bir şeyler yapıyor. Sen de ona aynı uçlukla gidersen ondan senin aranda ne yapmaz? Hiçbir fark kalmaz. Evet, bu insanın nefsine cidden zordur. Yani af yolunu tutma, sana zarar verene. Ona iyiliği emretme ve cahilden yüz çevirip ona itibar etmeme cidden nefse çok çok zor gelen olaylardan bir tanesidir. Ama Allah karşısında, katında karşılığı kat kat fazla olan güzel bir nedir? Tavundur. İnsan, yapılan bir hata karşısında öfkeye kapılabilir. Ya da onu affetmek istemeyebilir. Ama Allah müminlere affetmenin daha güzel olduğunu bildiriyor ve onları bu ahlaka ne yapıyor? Teşvik ediyor. Kötülüğün karşılığı onun misli benzeri olan bir kötülüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecdi Allah'a aittir diyor Sura 40'tan. Yine bir ayette kim affeder, sabreder, bağışlarsa bu diyor azme değer işlerdendir diyor şu rakı güçte. Demek ki bu da nedir? E, yapılan hatalara karşı affedici ve bağışlayıcı olmada üstün bir ahlakın göstergesinden. Yine Nun suresinde Allah Azze ve Celle sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksikme yapmasınlar. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sever misiniz? Allah bağışlayandır, esir diyendir. Ayetiyle müminlerin bu konuda kendi durumlarını düşünmeye teşvik etmiştir. Sen affet, Allah da seni affetsin diyor. Sen bağışla, Allah da seni bağışlasın. Sen hoşgörülür, görür, Allah da sana karşı ne alsın? hoşgörülü olsun. Evet. Demek ki bir hata yapıldığı zaman çevresindeki insanın mazır görme, affetmeyi isteme müminin nedir? Alametlerinden bir tanesi. Bu da nedir? Muhakkak ki demek ki böyle bir emir varsa, yani sen affet, hoşgörülü ol, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir diyorsa, Demek ki burada müminlerin arasında da birçok hatalar ne yapacak gündeme gelecek. Birçok ahlaki zaaflar ne yapacak gündeme gelecek. Sen bunları husumet sahibi ne yap, yapmadı? Müminlere karşı hataları ne olursa olsun affedici bir tutum hissediyorsun. Ancak onların affetmeleri cahiliye ahlakını yaşayan kimselerin affetmesinden nedir? Çok farklıdır. Din ahlakını yaşamayan insanlar çoğu zaman dilleriyle karşıdaki insanları bağışladığını söyleseler bile yapılan hataya karşı kalben duydukları kin ve kızgınlıktan kurtulmaları oldukça uzun sürer. Mesela bazılarına derler ya sende hala devekini var. Bunda devekini var abi affetmek tipinde. Tavırları genellikle bu kızgınlığı yansıtacak bir şekilde olmamalıdır. Müminlerin affetme şekli tamamen sammiyet içerir. İnsanın hata yapabilecek bir yapıda yaratıldığını bildiği için daha en başından itibaren hoşgörüyle yaklaşır. Affettiğini şüpheler atar. Evet. Allah Azze ve Celle Bakın kitabında diyor ki Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tevbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların sonra hemencecik tevbe edenlerindir. İşte Allah böylelerin tevbelerini kabul eder, Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." diyor. Nisa 17 Demek ki e, affedilen, cahilce yapılan ama bilinçli, kasıtlı yapılan bazı ameller vardır ki bunları affetmenin yanında yine affedebilirsin, hoşgörülü olabilirsin ama bunu asfettikçe, hoş gördükçe daha da büyük bir şeyine nedir? Gebedir. Bunlara da gerekli dersi vermek gerekir. Yani merhametle tavizi birbirine ne yapmayacaksınız, karıştırmayacaksınız. Çünkü çok ince bir çizgi var burada. Merhametin dozunu kaçırdığını taviz gündeme gelir ki tavizi de verdiğinde dostluk, ölçü, aradaki mesafe hepsi ne yapar? kalkar gider. Yani haddi açtını zaten haddi açtıktan sonra artık hiçbir şey hukuk tanınmaz. Zaten birçok müşkilat bundan sonra başlar. Ama tövbe ettiği, pişmanlık duyduğu, düzeltmeye çalıştığı hatalarından dolayı bir mümine karşı işlerinde artık Müslümanlar kim beslemezler. Samimi olarak vazgeçmişse kimseyi geçmişte yaptığından dolayı kimse artık ne yapamaz? Kınayamaz. Mesela düşünün, Ömer'e gelen bir sahabe, Allah kendilerinden razı olsun. Benim kızım bilerek, isteyerek işte geçmişte üç yıl, dört yıl ayşelik yaptı diyor. Yani isteyerek gönül rızası diyor. Ama diyor tövbe etti, bu hatasından vazgeçti. Artık çok samimi bir müslüman falan da geldi bunu istiyor, ben bunun geçmişinden haber vereyim mi diyor. Allah'ın örttüğünü. Çünkü artık tamamen bu huylarından ne yapmış? Vazgeçmiş. Yani bunun bile söylenmesini din ne yapıyor? Engel oluyor. Demek ki müminlerin affediciliğinin bir farkı, onlar kendileri tamamen haklı olduğu ve karşı tarafın tümüyle haksız olduğu bir durumda bile hiç tereddüt etmeden ne yapar? Affederler. Çünkü Allah bunun güzel bir ahlak özelliği olduğunu bildirerek müminlere tavsiye etmiş, onlar bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yenerler ve insanlardaki haklarından bağışlamayla vazgeçerler. Allah iyilik yapanları severdir, anından 134'te. Allah'ın bu hükmünü göz önünde bulundurarak kendi haklarından demek ki müminler ne yapıyor? Kolaylıkla vazgeçiyor. Ve bu konuda yine dinin getirdiği büyük bir farklılık daha söz konusu ki müminler affetme konusunda hataları büyük küçük diye ayırmış, Hataya göre farklı bir affetcilik anlayışı ne yapmazlar? Geliştirmezler. Hatayı yapan kimse ne yaparsa yapsın onu ne yapar? Affeder. Çünkü bir cahildir. Cahilce bunu yapmıştır diyerek onu ne yapar? Hoşgörü içine alır. Evet, yine merhametin bir gereği ise iyilik ve tafva konusunda müminlerin birbirleriyle yardımlaşması. Müminler birbirine olan merhametlerini birbirlerine Allah rızasının en fazlasını kazanacak tavırlara teşvik ederek gösterirler. Doğru mu? En büyük şefkat, en büyük merhamet bir müminin bir mümine onun cennete girmesini istemektir. Cennetlik amel işlemesini ne yapmak? Sevk etmektir. Allah Azze ve Celle ee, Enfas Suresi'nde sizler diyor, birbirinizin dostusunuz, verisiniz. Birbirinizin iyiliği emretmek zorundasınız. Birbirinizden kaynaşmak zorundasınız. Ve birbirinizin dostu olmak zorundasınız. Unutmayın bunu yapmazsanız kafirlerde de birbirine doğru diyor. Onlar da birbirleriyle ne yapar? Yardımlaşırlar. Ve sen dünyayı da versen iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsın? Isındıramazsın. Allah derse ısındırır diyor. Demek ki müminler de ne yapacak? Birbirlerinin yanlışını örtecek, düzeltecek. Birbirini hafta doğru da tamamlamaya çalışacak. İşte Kur'an ahlakının gereği nedir? Budur. Günahta ve haddi aşmada yardımlaşmayacaklar. Ve kendilerine bir talep bir yardım edildiğinde hatır kırmamak için ya da yardım etmezsem ayıp olur gibi mantıkla hareket etmeyecekler. O insanı yardım ederken o insanın hayrınaysa ise, iyiliğine ise o yapılan yardımla, güçle, destekle o insan cennete gidecekse ona yardıma girir. Yoksa ona kötülükte, münkerde destek ne yapılır, verilmez. Evet. Gerçek iyilik Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi yüzlerinizi doğuya batıya çevirmeniz asıl bir iyilik değildir. Ama asıl iyilik <gülüyor> Allah'a ahiret gününe, beleklere, kitaba, peygambere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyip dilenene veyahut kölelere namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahbine vefa gösteren ile zor da hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin davranışlarıdır. İşte bunlar dostluğu olanlardır ve mutlaki olanlar da bunlardır diyor. Bakara diyor. Görüldüğü gibi demek ki gerçek iyilik toplumda algılanan iyilik değil. Toplumdaki algılanan iyiliğe bakıp birisi birine iyilik yapacaksa bir menfaati geri yapılır. Mesela bugün esnaftan bile bazıları tutar, bazı şeyler alır. Ya bugün bunu yapar. Bunun bende ne çıkar? Yani bunu karşılığında ne istiyor onu düşünürüm. Ya. Yarım saat geçmeden çıkar. Ya şunu şöyle yapsaydık bilgisayarım arızalıydı la bunu başında söylesen Benim senin o getirdiği şeye mi ihtiyacım var? Yani bunu direkt yapma değil de önünü ısı taraf yapma. Müminlerin yaptığı ise karşılıksız olmalı. Ve bir mümin de bir mümine geldiğinde yani onun karşılık beklemeyeceğini ne yapmalı? Bilmeli. Yani rahat gelmeli. İşte Kur'an ahlakı, müminin ahlakı nedir? Budur. Ama toplumun ahlakı dilenci kapısına gelmeden bir sadakadır, infaktır nedir bilmezler. Onu da ya boş çevirirsek olmaz. Ayıp olur. Mesabesinde ne yapıyorlar? Cebindeki üç kuruşu verirler. Normalde Müslüman sadakayı, infak zekatı ne yapar? Bilir. bunu mümini de bilir yardımlaşmanın ne olduğunu ne yapar? Bilir çünkü bu takvadandır. E. Evet. Ve yine Allah azze ve celle bu konuda diyor ki: "Hiç hayır adına ne yaparsanız Allah onu bilir." Azık yedini çünkü azıkların en hayırlısı nedir? Takvadır. Ey akıl sahipleri benden korkun, sakının." diyor. Ve Bakara 197'de yine Allah azze ve celle "Ey Adem oğlu biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim indirdik. Takva ile kuşanıp donanmak ise bu daha hayırlıdır. Diyor. Yani asıl takva giyimde, kuşamda, görünüşte nedir? Değil. Asıl takva insanın huylarıyla, hasretleriyle nedir? E, donanmasıdır. Diyor. Evet. Demek ki Kur'an'da Allah Azze ve Celle bizleri nasıl görmek istediğini ne yapıyor bildiriyor. Öyleyse e, bizlerin bunu çok çok iyi anlamamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da anlatmış olduğu sizin görmüşsün değil yaptığınız ameller değil amellerinizdeki niyete yani kastınıza bakar diyor. Yaptığınız amele değil. Çünkü bakarsın insanı mı kadar güzel namaz. Bakarsın ne kadar güzel konuşuyor, anlatıyor. Bakıyorsun ne kadar yiğit, cesaretli adam. Bu sizin gördüğünüz. Ama Allah kalplerin günü bilir. Buraya bakar. Demek ki asıl merhamet, iyilik, takla nerede? Senin görünüşünde nedir? Değil. O görünüşü tetikleyen niyet nedir? Buraya e, sahip olacağız ve burayı ne yapacağız? Düzelteceğiz. Çünkü Allah Azze ve Celle ihlasla yapılmayan hiçbir ameli ne yapmak Kabul etmez. Ve ayet-i kerimede dediği gibi kesilen kurbanların onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz. Ancak ona ulaşan takvabı yani diye ki niyetinizdir. Bunu günlük hayattan da pek çok örnek vermemiz mümkün. Sözgelimi gelimi bir kimse fakire para yardımında bulunabilir çok yardımsever, ince düşünceli, fedakarca davranışlarda gösterebilir. Ama burada ölçü, bu işi yaparken Allah'ı razı edebilme umuduyla yapmalı. Sağ elinin verdiğini, söyleli ne yapmamalı? Duymamalı, hissetmelidir. Ve yapılan iyilik, e, yapılmasını ama iyiliği yaparken de niyetin samimi olmasını ne yapmıştır? Şart koşmuştur. Ve müminler, bir başkasına ancak rahatlık ve huzur versin diye iyilik yapar. Yaptığı iyilikten kesinlikle onun huzurunu ne yapmaz? Kaçılmaz ve başa da kalkmaz. İşte merhamet nedir? Burada odur. Yani yaptığını boşa karmama. Evet. Allah Azze ve Celle bu konuda bizleri hep teşvik ediyor ve diyor ki ne oluyor ki size Birbirinizden dünyada yardımlaşmıyorsunuz. Yani dünyada hiç de yardımlaştığınız gibi dinde yardımlaşmıyorsunuz. Hayır, bugün onlar teslim olmuşlardır diyor Saffaklı. Yine iyilik ve takva konusunda yardımlaşanlar için şöyle bir karşılık vardır. Kim bir iyilikten gelirse kendisine bunun on katı vardır. Kim bir kötülükten gelirse ancak o da misliyle cezalanacak. Kim bir iyilik kazanırsa biz ondaki iyiliği artırız. Gerçekten Allah bağışlayandır. Ve yine Bakara suresinde bir başaktaki nedir yapılan iyilikleri o taneye benzetiyor. Birden yedi yüze hatta daha fazla artıyor. Demek ki yapılan her iyilik halk arasında hani yap iyiliği at denize. Balık bilmezse balığı yaratan bilir derler. Yani bunu da ne yapacağız? Karşıdan bir menfaat beklemeden iyiliği yapmak da müminin nedir? Alametlerinden. Evet, yine merhametli olmanın en büyük özelliklerinden birisi de iyiliği emredip kötülüğe men olmak. Dünya üzerinde gerçek iyilik ve gerçek kötülüğün ne olduğu bilgisine kuşkusuz sadece müminden sahiptir kardeşler. Bunu müminlerden başkasının anlaması mümkün değil. Çünkü onlar bu kavramların anlamlarını ve kapsamlarını Allah'ın doğruyu yanlıştan ayıran bir vahiy gönderdiği Kur'an ve sünnetten ne yapar? Ayır derler. Kur'an'da ve sünnette doğru ve yanlış, iyilik ve kötülük gibi kavramlar örnek verilerek insanların anlayışı ne yapılmış? Kolaylaştırılmış ve onlara bu öğretilmiştir. Ve insanlar yani müminler Allah'tan korkmaları nedeniyle iyiyi kötüden ayırt edebilen bir nura sahiptir. Bu kafirlerde, müşriklerde, fasıklarda mümkün değildir. Ancak bu olay müminlerde olan bir şeydir. Bu nedenle müminler bütün ayakları boyunca İnsanlara iyi ile kötülerin arasını farklı, buradaki fark anlatırlar ve bunu insanlara ne yaparlar? Öğretirler. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. diyor. Yani iyiliği emredebilmek için onu ne yapma? bilmem gerekir. Münker'i edebilmen için Münker'i de ne yapman? Bilmen gerekir ki demek ki bunu tek başına da ne yapamıyorsun? Yapamıyorsun. Bir topluluk olsun. Ki o topluluğun Allah Azze ve Celle kurtuluşa ereceğini söylüyor. Ve yine Allah Azze ve Celle tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler ve Allah yolunda seyahat edenler, rükk edenler, secde edenler İyiliği emredip kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar. işte sen bunları müjdeledir. Çünkü bunlar kurtuluşa nedir? Eren insanlardır. Demek ki bunlar ne kadar hayırlı insan ki Allah Azze ve Celle bu ifadeleri tek tek zikrederek müminlerin ne yapıyor? Dikkatini çekiyor. Ve siz insanların içinde en hayırlı ümmetsiniz en hayırlı olmamızın sebebi nedir? İyiliği ve kötülüğü ayırt etme özelliğiniz. Bakın, Mayı'da 78'de Allah Hazreti ve Celle, İsrailoğullarının lanetlendiğini anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Ayet-i kerimede, onlar diyor bir münker gördüğünde, kitab ehli, hemen yapma. Bunu hayatına geçirme. Bundan uzak dur. Allah'tan kork diye ne yapıyorlar? Uyarırlardı. Daha sonra bana ne? Ben uyardım. Yapmasaydı de, bir daha üzerinde ne yapmaz? Durmazlardı diyor. İşte Allah da onların kalplerini ne yaptı? Birbirine döndürdü. Yani o onun arkasından konuşan, o onun arkasından konuşur hale geldi. Ve Allah diyor onları Meryem'in oğlu İsa ve Davut'un diliyle ne yaptı? Lanetledi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hikâbe'ye dayandığı yerden şöyle kalkarak bu ayet istedikten sonra vallahi diyor ya iyiliği emreder kötülükten sakındırırsınız ya da Allah size de öyle lanet ettirir. Ya iyiliği emreder kötülükten sakındırırsınız ya da yaptığınız ameller boyunuzu ne yapmaz? Geçmez, amelleriniz yüzünüze atılır. Ettiğiniz dua makbul olmaz, boyunuzu ne yapmaz? Açmaz yani Allah'a ulaşmaz diyor. Demek ki müminliğin alameti olduğu gibi ibadetlerin kabulünde de nedir? Biraz ölçüymüş. Müminlerin insanlara iyiliği öğütleyip kötülükten sakındırmaya çalışırken göz önünde bulundurdukları önemli bir ölçü vardır ki karşılarındaki kişinin ne geçmişi ne de o an içerisinde bulunduğu tavırlar onlarda bir ön yargı ne yapmaz? Oluşturmaz. Kimseye hatasından dolayı nasıl olsa bu insan mümin olamaz. Gözüyle insan ne yapmamalı? Hiçbir zaman bakmamalı. Ömer'i düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye giden Ömer ne yapıyor? Niye kapalı kapılar ardında İslam anlatıyorsunuz? Niye gizli namaz kılıyorsunuz? Açıktan deyip diyen bir insan olmuştur. Hem de aynı günde. Aynı günde. Onun için ee, dinin, iyiliğin, kötülüğün ne olduğunu müminin güzel anlaması gerekir. Ve anlatırken, iyiliği emrederken ısrarcı olmalı ama ahiretini de ne yapmamalı? Felak etmemelidir. Aynen Ebu Davud'da gelen rivayeti hepiniz hatırlarsınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İsrail oğullarından iki kişinin misalini verir. Birisi kötülüğü hiç yapmayan, hep iyilikte olan, arkadaşıysa sürekli günaha meyleden birisi. İyilik yapan, kötülüğe bulaşmayan, sürekli arkadaşını ne yapıyor? Uyarıyor. Yapma, Allah'tan kork, Bu gibi hallere bulaşma. Ve bir gün yine onu günah işlerken görünce, Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diye ne yapıyor? Bir söz ifade ediyor. Ve Allah'ın huzuruna geldiklerinde, günahkar olanı Allah merhametiyle nasfeder ve cennetine koyuyor. Öbür günah işlemeyi devamlı uyarıp da ama Allah seni affetmeyecek, cennetine koymayacak sözüne binaen sen benim rahmetimden emin mi oldun diyerek onu ne yapmıştır? Cehenneme koymuştur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi kul öyle bir laf etmiştir. Ki, hem dünyasını hem de ahiretini ne yapmıştır? Helak etmiştir. Israrcı olurken dini de sahiplenmeden ısrarcı olacağım. Yani kolaylaştıracaksın, huzur vereceksin, müjdeleyeceksin, nefret ettirmeyeceksin. Bu da çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Ee, müminler iyiliği emretme hükmünü sadece doğru ve yanlış hiç bilmeyen ve dini hiç tanımayan insanlara değil, aynı zamanda müminlere de uygularlar. Yani bu herkes için konuma, şarta göre nedir? Ee, olan bir olaydır. Ama bunda da e, insanın e, takındığı tavır çok çok önemlidir. E, İbn-i Mace'nin kitab gelen bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küçük düşmek nedir bilir misiniz? Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü işte yapamayacağı bir alt, işin altına girer yapamayacağı bir işin sözünü verir. Yapamaz. İnsanlar aslında küçük bu Bıstın anladığınız gibi değildir. Şurada bir münker var. Sen de oradan geçiyorsun. Ona mani olacak güç sende vardır. Ona mani olmadan geçip oradan ne yaparsın? Gidersin. Ve Allah kıyamet gününde bütün insanların huzurunda sana sorar. Ey kulum falan yerden geçiyordun. Ve sen de ona mani olacak bir güç değildin. Mani olacak bir güç değildin. Ona neden mani olmadın diye sorar diyor. O korktum mu der. İşte küçük güç nottur. Yani korkmaya daha layık ben değil mi? yani kınamasından en büyük kınama bana ait değil Neden Ben kınamasından korkuyorum. Yani iyiliği emredip kötülükten ney ederken de buna da ne yapmalı? dikkat etmeli. Allah Azze ve Celle kardeşlerim mümin erkeklerin, mümin kadınların birbirlerinin velisi ve dostu olduğunu, iyiliği emreder, kötülükten sakındırır olduğunu, namazı dost doğru zekatı verir, Allah'a ve Resul'a da itaat eder. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstündür, güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Diyorum. Bu da gösteriyor ki, demek ki inanan, samimi insanların, birbirlerinin dostu. Bu dostluk nasıl gösterilecekmiş? Birbirimizi iyiliğe sevk edeceğiz, kötülüğü de ne yapacağız? Engelleyeceğiz. Ve bunu yapmak için de sert olarak namazı dost doğru kılacağız, zekatı vereceğiz ki bu güç olsun. Allah'a verasına da itaat edeceğiz. Bunları yapmazsanız, birbirinin dostluğu olamazsınız, iyiliği de ne yapamazsınız? Emredemezsiniz, emretseniz de karşıya ne yapmaz? Bu teşhir etmez. Demek ki mümin nasıl ki namazını kılmaktan bıkmıyorsa, zekatını vermekten bıkmıyor, usanmıyorsa iyiliği emretme, kötülükten nehyetmeden de ne yapmayacak? Asla bıkmayacak, usanmayacak, bu ta kabre kadar ne yapacak? Gidecek. İşte bu da müminlerin Kur'an'da bildirdiği ahlaklardan bir tanesi. Allah Azze anlattığımız doğrularla hepimizi amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhani kerim, Allahümme ve hamdike, la ilahe illa ente, israfa ve tevbe.